Elçilerin İşleri 18. Bölüm Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priscila'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priscila'nın yanına giden Pavlus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Pavlus her şabat günü Havra'da tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteos Makedonya'dan gelince Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus, Giyisilerini silkerek ''Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz'' dedi. ''Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim.'' Pavlus oradan çıktı. Tanrı'ya tapan Titius Yustus adlı birinin evine gitti. Yustus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rabbe inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a ''Korkma'' dedi. ''Konuş, susma, ben seninle birlikteyim, hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak, çünkü bu kentte benim halkım çoktur.'' Pavlus orada bir buçuk yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Gaglio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor, dediler. Pavlus tam söze başlayacakken Gaglio Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudiler! Davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı... ''Sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem.'' Sonra Gallio onları mahkemeden koldu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Paulus, Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını isteseler de Paulus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken, ''Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim.'' dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezariye'ye vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frigya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi. Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor, ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havrada cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahayaya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos, Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki, kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.